oldu Musa hemen kaçtı mı inşallah Kemal aslında sorunu kaçırmadım sorunu kaçırmadım ama ortam oluşmadığı için cevap veremedim Allah imanına atasın Musa insan aradığı zaman Allah muhakkak ona doğruyu gösteriyor sen bunları anlatırken gözümün önünden hep Selman geçti. Selman'ın fariisini hiç okudunuz mu? Hiç okudunuz mu? Rabb'u nasıl arıyor? Doğruyu nasıl arıyor değil. Mi? Hakikaten, hakikaten. Aleykümselam, Rabb'im turlar bereket. Allah seni müminlerden eylesin kardeş ne güzel nikbet, ne, ne kadar güzel ama son nefesine kadar münafık olmaktan korkun o zaman müminliği yakalarsın inşallah kardeşim Allah hepimize merhamet etsin ibadetlerin ölen kişilerin ruhuna bağışlan meselesine gelince e, bu tip soru sorulduğu zaman e, böyle bir sorunun akabinde evet olur veya hayır olmaz tipinde bir cevap beklenir. E, Sesini etme önce onu bir sorayım. Sanki burada bir Bende bir dalgalanma var. Ne ettiğim? Bende dalgalanma gözüküyor benden. <gülüyor> ah, Allah razı olsun. Aslında soruları şöyle bir yönlendirsek. Henüz mü? Mesela Allah Resulunun islatı ve Müslüman'ın, Müslüman üzerindeki hakkı altıdır diyor değil mi? Hiç duydunuz mu bunu? Allah'a selamı her Müslüman'ın üzerinde başka bir Müslüman kardeşinin altı hakkı vardır diyor. Altı hakkı. Bunlardan bir tanesi nedir? Öldüğünde Müslüman kardeşinin onu unutmaması cenazesinde bulunması, teşrih etmesi, kıyabında dua etmesi, kabir ziyareti, arkasından borcu varsa borcunu ödemesi, hayır hasenatta bulunması vesaire. Şimdi düşünün kardeşlerim. Hakikaten çok geniş bir konu. Meseleyi bu yönden ele alırsak Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi öldüğünde üç şey müstesna, amel defteri kapanır diyor mu? Diyor değil mi? O hadisi de duyduk mu? Hı. Kişi derken hangi kişi? Mursa mı? Müslüman mı? Tehmullah mı? Kim bu? Kişi. Yani şey Osman olarak ölen her kişi öldükten sonra üç şey dışında amel defteri ne yapmıyor? Kapanmıyor. Ha, birincisi, iman üzerine ölmeye gayret edeceğiz. Allah bizleri imandan ayırmasın. Ve bu akıbetimizi hayır eylesin. Önce dikkat etmemiz gereken nokta bu. Şimdi, bunlara tek tek baktığımızda salih bir evlat diyor bütün bunları İslam'ın konularıyla şöyle bir ele alalım kardeşlerim mesela Hazreti Ali'nin bugün sahabelerin hayatından başlayalım dedik ya Bismillah dedik başladık ganimetlerden elde ettiği kızıl develerini çarşıdan geçiriyor Allah'ın açılan Aleyhisselatü Vesselam damadının onları gütmeye götürdüğünü görünce gönlü el vermiyor. Bakın ne diyor. Ya Ali bugün senin şu çarşıda birinin hidayetine vesile olman senin şu kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır biliyor musun? Diyor. Şimdi Ali hemen onları tasattık ediyor mu? ediyor şimdi Ali o gün birinin hidayetine vesile olmuşsa birine Kur'an öğretmişse imana girmesine sebep olmuşsa veya bir hayır yapmışsa o insanın ömrü boyunca yapmış olduğu hayır hasenatın hepsi Ali'ye de geliyor mu geliyor onun hesabından bir şey eksik oluyor mu Olmuyor. bu Kur'an-ı Kurta'da hayır hasenatta da bulunsa yani Allah'a kulluğunda yapmış olduğu ve karşılığında almış olduğu her sebep ona vesile olana da var. Anlatabildim mi? Eğer bir insan saliha salih bir evlat bırakmışsa ana baba kabirdeyken İma üzerine gitmişse o salih çocuğun hayrı hala onlara gidiyor mu? Gittiği gibi, ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra bu hayırlar devam ettiği müddetçe. Sadakayı cariye de öyle, bırakılan ilim de öyle. Bu bakları yakalamak gerekiyor. Mesela şimdi düşünün. İmam Bukhari Allah kendisine rahmet etsin Rabbim ahirette karşılaşmayı oturup muhabbet etmeyi nasip etsin bizlere hakikaten çok sevdiğim bir insan Allah yolunu kendini vakfetmiş birisi Allah'ın hayırda kullarından insanlardan birisi e şimdi ben buna Ya Rabbi benim ne kadar hayrım varsa buna da yaz diyorum ben demesem bile ben bugün Bukhari'yi ezberlemişsem onun eserlerini yazmışsam insanlara anlatmışsam bak benim hayrımı ben şimdi tutup da bunu ya Rabbi bağışladım desem ne olacak demesem ne olacak zaten imzalamışız biz arkadaş sen benim ortağısın bitti anlatabildim mi nasıl öyle bu baktan bakmak daha hayırlı Allah bizleri hayırdan ayırmasın bazen sorular insanın doğruyu anlamasına da engel olur hakikaten engel olur ben şimdi dua ederken ya Rabbi üçler 40'lar yediler 60'lar şunlar bunlar uçanlar kaçanlar şunlara şunlara şunlara şunlar hepsine bağışladım desem mi ruham etkili olur Ali Rahmetullah Ya Rabbi benden önce gelmiş geçmiş iman üzerine ölen kardeşlerime rahmetinle yargı onların kabirlerini bir nur eyle kabirlerine ateşse sen onları cennet paskilerinden bir bahçeye çevir benim kalbimde onlara kin, garez bırakma Bak bu daha güzel. Eğer bu bakları seçer, bunları öğretirsek hakikaten bozulan kavramları da topluma daha güzel öğretiriz. Şimdi tabii Haşiron'un zayeti. <gülüyor> evet. Allah razı olsun Mahmut. Güzel takip edin. Yine gönüm de ayrı bir Güzelliği var. Mahmut kardeşimiz de İnegöl'den katılıyor. Allah bana hidayeti orada nasip etti. Allah oradaki bütün kardeşleri de hayırda kız, haktan ayrılmaz. Benim ortaklarım da çok. İnegöl'de geldi benim ortaklarım çok. Her gördüğümde onlara derim, bakın imanınızı muhafaza edin. Gibi bir makinanız veya benimz olsun derim. Yoksa mahrum kalırsınızdır. Onun için duada, iktisada yani vasata mümin kardeşinde hatırlamaya gayret edelim ama aşırına gittiğimizde hem biz helak oluyoruz belki de inan ahireti bile unutuyoruz. Duada rüya olmaz mı? Olur. Dua ederken bile Allah'tan istiyoruz. Birçok şeye bulaşarak belki duanın bir reddine sebep olacak sözlere gidiyoruz. Allah akıbetinizi hayırlı eylesin. Bakın fırtınaya tutunan üç kişinin misalini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verir. Belki bu arkadaşlarımızdan duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur fırtınalı bir günde diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam fırtınanın etkisinden korunabilmek için bir mağaraya giriyor 3 kişi bir kaya yuvarlakarak geliyor mağaranın kapısını kapatıyor ne bir ışık ne dışarıya çıkacak bir delik kalıyor ne yapıyor aslında çok önemli bir hadis biliyor musunuz direkt tevhide taşınacak Tevhidi izah edecek bir hadis şerif de o yöne girmek istemiyorum geç oldu hem vaktinizi almayayım <gülüyor> sadece dua babun alayım üçünün de bir dua etmesi var ve dualarını da yapmış oldukları amelleri vesile kılmaları var hatırladınız mı kardeşlerim Kurana gidelim Allah Azze ve Celle anaya babaya üf demeyin diyor değil mi? Oranın yine ahkamına baktığımızda kul hakkının üzerinde çok duruluyor değil mi? Yine Allah'a karşı Azze ve Celle'ye karşı isyan isyanın akıbeti ama tövbenin de insanı kazandırdığı üzerinde dinin büyük bir anlatım bölümü var değil mi? kim Allah'a yönelirse bir karış atarsa Allah kulaçla yürüyerek gelirse koşarak Allah Azze ve Celle'nin sevinmesi birçok çok değil mi? buna da bakıyorsunuz birisi ne diyor ben bir iş için insanlar tuttum ücretini verdim bunlardan birisi diyor ücreti beğenmedi çekti gitti ben de diyor onun ücretini ne yaptım? Bir çift hayvan aldım. Hayvanlar çoğaldı. Bakamaz oldum. Çoban tuttum. Bir vadi dolusu mal oldu diyor. Adam boygul çıktı geldi diyor. Ey oğlu, benim ücretimi ver dedi diyor. İşte şu gördüğün vadideki her şey senin dedim diyor. Ey oğlu, bununla alay etme. Vallahi ben senden alay deyince hepsini aldı gitti diyor Ya Rabbi eğer bunu kabul etmişsen bir ışık ver de dışarıyı görelim diyor kaya dönüyor ve dışarıyı görüyorlar ama çıkmaları için müsait değil öbürü dua ediyor görürsünüz değil mi Allah'ın hakkına dikkat etme kul hakkına girmeme duasının bile kabul olmasına bakın sebep Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Amin. Selametle. İkincisi Ya Rabbidir Bence bildiğin gibi bana rızık için vermiş olduğun koyunlarınmanı uğraşırım. Ve onlardan sağdığım sütü ana ve babama vermeden kesinlikle çocuklarıma vermem. Bir gündür dünyalık işlere fazla daldım geldiğimde diyor ana ve babam uykudaydı diyor onların başında sabaha kadar kaldım çocuklarım diyor ayaklarımda ağlayarak uyudular onlara vermedim bunu sırf seni razı etmek için yaptım diyor kalktıysen kayayı arala dışarıya çıkalım diyor Allah Azze ve Celle kayayı aralıyor ama yine çıkmaları mümkün olmuyor Öbürünün duasını hatırlıyor musunuz? O da ne diyor? Ancak kızından diyor bir erkeğin bir kadından istediğini istedim diyor. O da dedi ki diyor, ey amca oğlu, bana şu kadar mal getirirsen bu iş olur dedi diyor. Ben gittim onun istediklerini aldım geldim ve diyor onun dört ayağı üzerine oturduğunda. Ey amcıyorlu, mühürün haram yolla açma dedi diyor. Ya Rabbi bunu sırf senin korkun yüzünden terk ettim. Eğer razı olmuşsan karayı aç da bu beladan, mutdiladan kurtulalım diyor. Ve Allah Azze ve Celle o kayayı açıyor ve oradan o musibetler ne yapıyorlar kurtuluyorlar. Bakın Allah'ın Resulü anislat ve selam bu kıssayı bize naklediyor. Buradaki hal ve hareketleri ele aldığımızda demek ki yapılan bir amel muhakkak insana ne yapıyormuş? Hayır getiriyormuş kardeşlerim. Bakın bu illa bağışlanması gerekiyor mu? Gerekmiyormuş değil mi? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer yanlış hatırlamıyorsam Tebuk gazvesinde sahabeler hakikaten ihtiyaç içinde hayra muhtaç vaziyette birçok insan var. Osman Allah kendisinden razı olsun. O an kervanıyla geliyor. Kervanı dolu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu orduyu kim donatır dediğinde Hazreti Osman devesinin ipini dahi bırakıyor bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözü orada söylüyor Osman ne yaparsa yapsın cennet ona vacip hak diyor var mı bu var mı bu ne yapacak Evet devesini bile bırakıp gitse vallahi karılar sokmaz Evet. Deyesinin yularını mı dahi bırakıp gidiyor? Değil Zeyt. O babdan alma. O babdan alma inşallah. Ama Zeyt bak, sözlerine de dikkat et. Benim hocalarımdan birisi bana şöyle bir nasihat etti. Hüseyin. birini bir gantara koyup tartıp da çilon ne kadar teraziye koyup da bunun ne kadar diye hiç uğraşma. Birisi sana gelip de tevhitten bahset, tevhitten derse bu bir muteziledir, bil derdi. Birisi adaletten bahsedelim Allah adalettidir derse oğlum iyi bil bu bir kader inkarcısıdır derdi birisi gelip de hep sahabeden de konuşalım var mı böyle garanti derse dikkat et bu da bir hafizidir oyununa gelme derdi İnşallah sen öyle değilsindir Evet. soruya dönersek kardeşlerim bazı rivayetler var bazı rivayetler var ölümün arkasından yapılan hayır hasenat bazı ameller yani onların arkasından mesela rivayetlere gidiyoruz tabi haklısın Zeytin İnşallah sen onlardan değilsin derken Burada zannımı da ifade ettim. İnşallah bunu da yakalamışsındır. Yoksa muhatabım değilsin. Allah muhafaza. Ben böyle şeyi sevmem. Ama sahabeye dil uzatanı da sevmem. Burada sadece bir ihtar babında demiştim bunu. Sahabelere gittiğimizde kardeşlerim bir kadının gelmesi ve ey Allah'ın Resulü diyor. İşte benim ebeveynim gidecekti. Rahatsızlandı. hazırlandı. Rahat yapamadı. Ifade etti. Ben diyor, onun yerine had yapsam olur mu? Kemal zan sorduğun soruya burada bir kısım cevap var. Sesim geliyor mu? Bu inspi oluyorsa bir of oluyor, bir on oluyor. E, Sesde bir bozukluk yok inşallah. Tamam. Allah Resulü Aleyhisselatü'nün o sahabeyi senin diyor ebeveyninin bir borcu olsa bunu öder misin? Evet diyor. Öyleyse onun yerine harc et diyor. Amin. Aslında Musa sen kapatıp açsan 10 olursun. Ben kapatıp açınca 10'a geçtim ama dur boşver of ne olacak yazı yazamaz yine başka bir sahabenin ebeveynini ramazan orucunu tutamadığını hasta olarak yetinir ve daha sonra vefat ettiğini ve gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'da onun ne olacağını sorduğunda onun bir borcuğu söyler misin? evet diyor onun yerine oruç tut diyor şimdi soruna dönelim kemak <gülüyor> Allah istese olmayacak yoktur Musa <gülüyor> ee, şimdi orucu tutan kim? ölümü mü mi? hangisi kemal Yok öyle yağma Ali. Adam bunu uyutmadan bak mikrofona çaktı. Yani beni buraya bırakıp uyuma yok arkadaş. Diri değil mi? Peki. Ne Şimdi benim anam babam öldü. Allah rahmet etsin. Kabirlerini nur eylesin cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Amin Ya Rabbi. Şimdi ben onların yerine oruç tutsam onların yerine hac etsem. Amin. Allah razı olsun. Rabbim iman üzerine ölen bütün kardeşlerimizin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Şimdi benim bu amelimi ben yapsam bile sevabı kime bağışlanıyormuş? amin kardeşim. Size de inşallah. Direkt gidiyor değil mi? Ya yakaladınız mı? Direkt gidiyor. Yani benim illa falanın ruhuna filanın ruhuna demem de yok. Bu baktan alırsak meseleyi hepsi kökünden halloluyor. Ama bakın diğer yönden Ya Rabbi okumuş olduğum bu hat şerifin filanın yoluna, aleykümselam ve rahmetullahi berekatim filanın ruhuna filan deyince inanın inanın hem yanlış bir basamağa doğru insanın adımını atmasına sebep oluyor hem de gelecek nesillerin ifsad olmasında aysa bir fitne doğru mu? Aynen Nuh kavmindeki olan müşkülat hiç okuduğu Kur'an'da sünnette? Nasıl başlıyor? Ovet, Veybus, Nesir. Kim bunlar? Ölen salih insanlar değil mi? Onların yaşa ehli olması, o toplumun içinde sevilen insanlar olması ve onları Hakk'a davet etmeleri ve genç yaşta ölmeleri o insanların hücum buldu. İblis hemen bu noktada vuruyor naim. Siz onların resimlerini haftalık toplayan yerlere asarsanız daha çok şev kalır, daha çok gayrete gelir, daha çok Allah'a yaklaşırsınız. Yaparlar mı? Yaptılar. Sonra göreve ondan sonraki nesil ne oldu kardeşlerim? heykellerini yaptıklar taptılar mı? hayır ondan sonra gelen nesil tapmayamışlar İblis çok sabırlı hakikaten sabırlı onun için gidecek zemini yakalayıp da meseleyi gündeme getirip anlatırsak çok daha hayırlı olacağı inancındayım. Ama birisi benim yanımda makinalı tüfek gibi 40'lara 3'lere 5'lere dua etsin ben hiç itiraz etmem. Çünkü ona amin diyen bu sıradan adam var. Çünkü o ortam onun oluşturduğu bir ortamdır. Ben ona itiraz etmem. Ama ortamış durduğumda ben bu meseleyi anlatırım. Ve o zamanda ona amin derler diyenler doğru hocam derler. Doğrusu bu. Ama cahillik işte. Böyle yaptık derler. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kavmi akıl edemeyecekleri şeyleri anlatmayın. Ola ki Allah'a ve Resulü'ne isyan eder hale getirebilirsiniz. diyor. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın bu nasihatını unutmayın tamam yapılan yanlış tamam yapılan mümkün ama ama ortam müsait değilse sen istersen camının minaresine çık oradan bağır senden başka kimse duymaz bunu güzel yakalamak gerekir sesin cellat sesi gibi yüzün cellat yüzü gibi olursa Karşıdaki de seni cellat gibi görür. Sesin yumuşak, tüm güler yüzlü, Bakan sende eminlik görür, Tutluk görürse, Bak o zaman alır. Almasa bile bir zemin oluşur. Önce bunu bir sağlamak gerekiyor. Önce senin kabulün, Senden gelenin kabulüdür peygamberlerin Allah onlara salatu selam etsin. bakın, bakın, önce kendilerinin kabulü, sonra onlardan gelenin kabulü var. Buna çok dikkat edelim kardeşlerim. Sen vasfınla, ahlakınla, aynı babası olmanla, bir koca olmanla, bir insan olmanla vasfını ortaya koymak zorundasın. Koymalıyız. Allah bizi bu dört kimlikte de hayırlı olanlardan eylesin. İnsan, müslüman, eş, baba, bu kimliklerde bizleri hayırlı kılsın. Hangi cücündeysek, bunların kıymetini güzel yakalarsak, hakikaten gerisi geliyor kardeşlerim hakikaten gerisi geliyor Allah bizleri hayırda yarıştırsın düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Yemen tarafından eğer yanlış hatırlamıyorsam bir heyet geliyor Peygamber Aleyhisselatü ama çok fakirler yiyecek içecek hiçbir şeyler yok tabi gelme amaçları Allah'ın dinini öğrenme Resulullah'ını tanıma, ona bakma, Müslümanlarla kavgaşma, sonra evlenmeye gitme ve öğrendikleri haber verme. Amaç bu. Bizim gibi yıllık ben tatili falan yerde yaptım, fiklen yerde yaptım deyip hacimre cümre mutanlar değil yani. <gülüyor> evet. Tabi bunu bir taş olarak almayalım. Bizler inançlı insanlarız, dikkat eden insanlarız. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam çıkıyor hutbeye, Allah'a hamd ediyor. Rabbine gereği gibi hamdü sena ettikten sonra insanları hayra teşvik eden uzun bir konuşma yapıyor kardeşlerim. Sonra iniyor. Kimse de tık yok. İrindeki asasıyla yere böyle sertçe bir şeyler çizmeye başlıyor. Ya diyeceksiniz ki burada yere nasıl çizilir? O günkü mescidi, o günkü gibi halıyla güzel güzel şeylerle desenlenmiş, süslenmiş değildi. Kumdur kum. Yani insanlar toprağa kuma oturuyordu kardeşlerim. Sahabelerden bir tanesi, Allah kendilerinden razı olsun, Allah Resulüne bakıyor, Ali Sılatü’l vermiş olduğu nasihati dinliyor, hemen evine gidiyor. Sürekliye, sürekliye meşin bir torbayı içi para dolu Allah Resulünün, Ali Sılatü’l önüne atıyor. Onu gören sahabeler, hemen meseleyi kavruyor. Herkes evine gidiyor. Herkes ne varsa getirip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne atıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepsini bir çıkıda ve oraya serilen bir şeyde topluyor. Herkese eşit olarak dağıtılıyor. Enes ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradaki misafir olsun Oranın insan olsun. Herkese eşit olarak dağıttı. Vallahi diyor, önünde dağıttığı şey aynen durdu diyor. Yani hiçbir şey eksilmemiş gibiydi diyor. Ve ayağa kalktı. Şöyle dedi diyor. Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, kimler de uyarsa, hepsinin sevabı ona da onların sevabından hiçbir şey eksik olmaz diyor hem diyor İslam'da kötü bir çığır açarsa hepsinin günahı ona da ama hiçbirinin günahından da bir eksiklik olmaz diyor. Görüyor musun Kemal? Bağışlamaya hiç gerek kalmıyor. Görüyor musun? Bu bu hadisin esbabı vurduydu. Yani söylenir sebebi. Ama Allah Resulü söylenme sebebi yakalanmayınca bu söz bile ifsad ediliyor biliyor musunuz? Bak Allah Resulü demedi mi? Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa deyip birçok bidat çıkarmışlar biliyor musunuz kardeşlerim? Sanki Allah Azze ve Celle unuttu Resulü öğretmedi birileri çıktı. Biz çok akıllıyız. Tabi her şeyi Allah'tan da Resul'den de iyi biliriz. Hemen iyi bir şey açıyoruz. Yok böyle bir şey. Emredilmiş, öğretilmiş, ama unutulmuş, ama hatırlamış, anlaşılmamış, ama emredilmiş bir şeyi sen insanlara önce olursan Aleykümselam ve an, ecma'yı. Bu yüzden ele almak zannedersem daha hayırlı diyorum. Böyle bakarsak bize çok hayır kazandırır. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bakın mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, borçlu ölen bir sahabenin cenaze namazını kılmazdı. Biliyor musunuz? <gülüyor> Ama sahabe o derdi. Bir gün sahabelerden birisi vefat ettiğinde borçlu mu değil mi diye soruyor. Borçlu deyince siz kılın deyince Allah kendisine razı olsun. Oradan sahabenin birisi Ey Allah'ın Resulü diyor. Borcu bana diyor. Geç kıldır diyor. Tamam diyor. Geçip kıldırıyor. Allah bizi böyle diriyken de, ölürken de paylaşan hayırlı kullardan eylesin. Ne kadar güzel bir dayanışma değil mi? Onun borcu bana diyor. Onun borcu bana diyor. Ee, değil misafir kardeş. Misafiriz. Misafir demeyeyim tabi. Misafirizi yakaladım şimdi. Evet. Allah razı olsun. İnşallah misafir olduğumuzu hiç unutmayız da misafir gibi, yolcu davranırız. İsmimizde kalmaz inşallah. Müsemma'da da aynısı olur. Öncü derken kardeş buna dikkat etmek gerekiyor. Çığır açmayla öncü olma bazen aynı olabilir. Yani mana ifadesiyle bazen aynı yeri işgal edebilir ama dinde derken dinde çığır açılmaz. Anlatabildim mi? Çünkü kemale ermiş, eksik bir şey bırakılmamış, ihmal edilen bir konu yok. Ama düşünün Allah'ın dini Azze ve Celle'nin her ne kadar tamamlanmış bile olsa, kemale ermiş bile olsa öyle ortamlar var ki burada hiç emaresi bile yok. Ölüm. Burada onu anlatmada öncü olma. O insanların anlamasına yardımcı olma. iyi bir çağır. Ama sen açmıyorsun bak. Bunu anlatabildin mi? Açan sen değilsin. Zaten bu var. Sen o emri yerine getek. oradaki hayran nail olan birisin. Ve senin vesilenle oradaki insanların uğurması, anlaması, amel etmesi de sana ne yapıyor? Bir hayır getiriyor. Mesela şöyle diyebiliriz kardeş: Ebeveyn otun yanlış hatırlanmıyorsam Kitabül Melahim babında. <gülüyor> Allah Resulü ve Vesselam şöyle diyor belki zihnim yorgun yanlış hatırlarsam hakkınızı helal edin Allah'ın diyor her asırda her asırda her devirde hayırda kullandığı insanlar vardır diyor yani Allah'ın ömrünü hayırda kullandığı seçtiği insanlar vardır, diyor. Bu, kıyamete kadar devam edecek, kardeşlerim. Kıyamete kadar bu devam edecek. Aleyküm selamlar, mutluna hoş geldiniz. Burada, örnek olarak, şudur demem, zor. Hakikaten, yaşadığımız ortamda, sizin hidayetine vesil ol, hidayetinize vesile olan, sizi irşad eden hakka yönelten Allah Azze ve Celle ile aranızdaki kopuk olan, bağı düzelten birisi hakikaten size göre bir önder bir yüce kişilik şahsiyet olabilir bakın bu hakikaten de Allah'ın seçmiş olduğu hayırda kullanmış olduğu birisi olabilir Allah sayılarını artırsın ama adı ne onu ben bilmem siz benden daha iyi bilirsiniz öbür taraftaki yaşındaki daha iyi bilir ama bu bir kişi olacak demiyor her asırda diyor her devirde olacak hatta siz kendinize dikkat edin diyor Allah Azze ve Celle ayetinde siz kendinize dikkat edin yoldan çıkmış sapıklar size asla zarar veremez diyor kıyamete kadar hak bir tayf olacak diyor Vallahi Mesihülislam ve Sıla, onlara dinini öğreten hep işlerinden çıkacaktır. Allah öğrenenlerden eylesin. Bunlar var. Var. Bir kişi diye has mı? Değil. Bunu demek çok zor. Hadisçiler der mesela Albani, işte aslımızın mucitti değildi. Değil. Allah hayırda kullansın. Ha benim gönlümden o diyebilirim. Öbürde ki değildi falandı. O da doğru olabilir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip Ey Allah'ın Resulü falan şehittir dediğinde hiç Peygamber Aleyhisselam'ın dediğini göremezsiniz. Şehit Allah yolunda önendir diyor. Hiç duydunuz mu bu ifadeyi? Biz zahiren Allah kendisinden razı olsun. 74 yaşında öldü. Ömrünün 50 senesini sırf Allah'ın dini için kendini vakfetti. Fadisinin ile uğraştı. Rabbim amellerini zayi etmesin. Nokta nokta nokta deriz. Ne aşırıya gideriz ne de gereriz. Birine hak etmediği değeri verirsek birileri de çıkar, hak etmediği şekilde eleştirir. Buna da dayanamayız. Kalbimiz el vermez. Bu sefer haksızlık yaparız. Onun için herkese hak ettiği değeri vermek en güzel. Allah hakkımızda hayırlısını versin kardeşlerim. İlla birinin ruhuna bağışlama ifadesinin ee, bu yönü değil de kişinin öldükten sonra amel defterinin nelerde kapandığını, nelerde kapanmadığını, bu yönlü soru sorma, konuyu böyle yönlendirme böyle daha hayırlı olacağı inancındayım. Tabu bu benim şahsi görüşüm. Bilmem. Hatalı da olabilir tabi. <gülüyor> <Gülüyor> Vallahi arkadaş <Gülüyor> bazen dükkanda da inanır mısınız önüne gelen hiç tanımadığım insanlar pat giriyorlar selamun hocam bir soru sorabilir miyiz bazen çok kızgın oluyorum veya şorgun oluyorum ya arkadaş diyorum. Şu kapıda sor sorunu al cevabını mı yazıyor diyor bazen. Biliyor musunuz? <gülüyor> Tabii sözüm size değildi. Hakikaten bazen insan yoruldum. Cevap vermesem bana yazık. Versem size yazık. Vallahi un gündür yatıyordum. Şimdi var ya siz benim sesimi yurttireceksiniz. Peki. Bu soruları bir noktalayın. İnşallah kısaca cevap vermeye çalışayım. Ama cevap vermek isteyen kardeşlerimiz varsa ben biriki de bırakabilirim. Ee, ama Kara Kaplan'ı şu sözünü bir tamamlasan merak ettim. Ee, neyi anlatmak istiyorsunuz? Bir kadın kovun ikram etmiş. Peygamberimize dedi merak ettim kafamı burada bırakma. Şimdi devamını bir yazmam mümkün mü? Neyi anlatmak istiyorsunuz? Yok. Bu hafta dersleri iptal ettim. Hala yorgunum diye. Hafızım diye inşallah. Ama iyi de iptal etmişim. Ha, ha tamam. Şimdi anladım tamam. Ee, doğru. Yahudi bir kadın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir koyun ikram ediyor. Buhari, bu hali Müslüman hisidir mi? Zehirliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sana diyor bir oğlak kessem, ikram etsem yer misindir? Evet diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla oturuyor. Hatta bir hayvan o etten bir parça yür ölüyor. Yanlış hatırlanmıyorsam şu an zihnim hakikaten yorgun. Sahabelerden bir ya da iki tanesi de şehit oluyor. Eğer yanlış hatırlanmıyorsam. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve fatahın dahi hala dilimin altında o kadının o kadının o oğla olduğu zehrin etkisini hissediyorum gör Bazı alimler bu söze binaen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da şehit olduğu inancındadır. Ve hala birçok alim kayıtlarında Allah Resulü ve Vesselam'ın da şehit olduğunu zikrederler bu baptan. Eğer e, sorduğunuz buysa Önemli. Soru mahiyetinde mi sordunuz bilmiyorum. Eğer anlamak istediğiniz cüz var bab varsa zannedersem bu bab. Hı hı. Hı hı. taraf etmanın anlamadığınız bir nokta var. Yani sarılmıyordu. Tamam. Yani maksat tasarlı değil mi? Tamam. Burayı kapatalım. Ya, yani namazı farz namaz tipinde değil kardeşlerim. İşte. anladınız mı? Farzla nafile arasındaki kaltı değil mi? Tarzın terki, nahtların terki değil. Öyle mi? Önce bunu bir yapalım. Hala çokça işim var. Yeter, getirme mazzi. gibi dedi. Onu da bir yapalım Anladınız mı? Yani öğlenin öğleninde rahemin de kılın. Nahtların gibi dedi. Bunun anlatabildin de mi? Bekir vacip mi diye Allah Resulü'nün İslamet ve İslamın aslından söz ederlerinde, kardeş. Allah Resulü'ne kılıp olmuştur. Ebu Bekir kılımıştır. Ömer kılımıştır. Adam Bekir vacip mi? Allah Resulü'ne kılıp olmuştur. Ebu Bekir kılımıştır. Ömer kılımıştır. Adam yine Bekir vacip mi? Allah Resulü kılıp kılınmıştır. Ömer kılınmıştır. Bunun cevabında. Evet. Lüthir'in diğerlerinden farkı şu. Evet. Nasıl atan çıkardın mı Nasıl? Görüyemez Bu gümlete düze namazı evet. farz İstifayı da böyle ver. Ya dağılacak da değil. Allah Resulü'nün silahı nerece çıktığında beş vakit namaz baskın alınca bütün ne oldu kardeşlerim? Yemek yiyecek mi? Yok Hayır, Hayır. Anne, yemeyecek miyim? yemeyecek Yok. Ne diyecek miyiz? Ne oldu? Ulan maşallah, maşallah iyi. İyi maşallah iyi. Ümmet'e de nadir. İnanın. Ömer akılmıştır. Ömer akılmıştır. Ömer akılmıştır. Ümmet'e tercih edin. Ümmet'e bırakılmış. Ama Allah evet, Resulü'nün isimliyorsanız. Bıramda yakaladık. Namaz'a yani. yürütmez bir zelat var. Çıkıldınız internete bekliyordunuz mücahide ettiği odasından gelecek. Ramazanlar isteleniyor. Öğretimhananın. Eee, evet. telefonuna düşüyor arçaklar. Ya, 5'te Bu zaman azım da. şu. şu. Hı. Hmm. Alçakların arçaklar, çok tatlı şeyler diyorsun de. Şeyleri. Arçaklar diyor, Ha? Çay yok onun. E bu ne şimdi? İçmem lazım şimdi. Ben bir tane tarlama yapmasın salonun bir tarafı bir direk. Ne boyu? 3 metre. Kimdir nereye geldi? Sağ bağdan da. Bir gözü 5 kanamemizi bir. Çöktecek. Sonra müşteri de tavla istiyor, musluk şu kadranlı. Aşağı diyor ki Ömrük ömrük yani, ömrük. Gitledim anne. Ömrük ömrük. Doz o namazı tam bir namazı, ziyade ömrük. Ömrük ömrük. Sabahın Sabah namazının Allah'ın mühmeti duyuruz ya. O an namazı ama onu çıkanıp, on bir rekabet geçmezdi. Bu kadarıyla Mesih hatırladığım bir ayet. Allah'ın üstün alı Ramazan ayında, dört kılar üzerindeydi. Yani. yakaladığınızda evet. evet. da var. evet Sonra, bunu da yani 3. Kıslaklı 4. nasıl kılarmış kardeşler? İkinci de sahaya tutuyor. Şimdi burada oturmuyorsunuz. 10. Kıslaklı kadar sahaya bunu da yakaladınız mı? 5. Kıslaklı 5. Kıslaklı 5. Kıslaklı 5. Kıslaklı tahliyatı ökülmezdi. Zerbi dedi. Kekselam da tüm zekat kılmak istedilerini sevdiyor yaşamınız. Sekizinciye kadar tahliyatı ökülmez. Sekizinciye kadar tahliyat olsun. de ökülükten ökülmez. Bir de ataladığımızı sürü mülkünlük. Sonra üçü de bir selam vererek. Ben buraya kadar. Bakın, bunu yakaladık mı kardeşlerim? Nasıl koyacağına dair? Bunu yakaladınız mı? Ben ya yakaladık mı? 5, 3, 5, 7, 9 şöyle bir ifade edelim. Cocanın kendinizi yiteyiz. İbniğime dışarıya bir bakır evlatmıyor. Rezeri çekiyor. Özeri takıyor. Hemen beşikli arızıyor. Böyle bir sebebi bakırıyor ki öbürünün yalancı edilmiş. Çünkü bu Yanancı fecilden sonra ilk kuruluk karanlı. Daha sonra uçukta dönümsizlikler meydana geliyor. Asıl fecilden. Yani. İlk gördüğü yanancı fecimiz hemen tutuyor. Bir rakette daha kılıp davetli çiftliyor. İki dedi selam vererek ona kadar geliyor. Ondan sonra bir rakette daha kılıp sana tutuyor. Bu da yakaladınız mı? Yani. Önce de anlatılmak istememişim. Evet. Sen 5 tamam. rekağı kıldın veya 4 rekağı litre. kıldın mı yaptın? Bu gün <gülüyor> herhangi bir saatinde uyandın veya kasıtlı kalktın. Namaz kılmak Ama hadis-i şerif ne gibi gözemem. Son namazı bitirde etti. Bunu yakaladınız mı? E sen de kıldın yaptın. Yönetim ne yapacağım? 100 kıymamızsa hamursa ne yapar? Açacağım onu çıkarmayacağım sonra kaç tane olacak? 100 100 ama 100 menbri geçmiyor Allah onları buyur, daha iyi kullanmalarını. yakala. Ayşe annemize geliyor ne en iyi ünlerin Allah Müslü'nün sınavı ne zaman kılardı Ayşememiz değil ki Allah'ın o geceyi belki de her saatini önü deklettirmiştir sonra ki kardeşlerim yasının selamını verdiği sabah namazının vaktine kadar geçen zamanların zamanı İstediğiniz andan bu yani bölümden istediğinizi ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Mesela Allah'ın sözlerinden daha büyük eğer yanlış hatırlamıyorsa Ebu Kurey'e Ebu Kurey'e veya her ikisi Dostum diyor üç şey kalsın eklemadan önce dikkat eden. Bir iki katman halinde yani, Burada da bakın sahabe Allah'ın salatı ve selam nasıl tavsiye edilecek? Burada sahabe bir tavsiye Dolayısıyla yüceye hangi bir saatinde koyuyor? Şimdi kulut. Kulut nedir kardeşlerim? <gülüyor> Nasıl diyeyim mesela? Şimdi mesela yapmış olduğumuz dua tam ulaştırdı mı? Yani akla Namazın içinde Allah üzere gelmiyor Bu şekilde öyle hemen hatırlanamam. Ha. namazın neresi her hangi namazda yapılmış her tarz namazının kardeşleri ön ve katında ön ve katında ve vüküden senlik konuk vardır bu dönümde yönelik sabit bir lakaydır şunu da her tarz namazının ön ve bu sünnetin üzerinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın komutları var yani. Hatta Ramazan-ı Ramazan ayında Ramazan'ın son gününde iftak'a giriliyor. İftakın ne olduğunu bilir Hemen biliyor musunuz Ramazan'ın son 10 gününde intikaf Mesude diyor mu? Oruçta yasak olan nedir? Çünkü <gülüyor> insan bana bunu görmüşler şey geldi ama sorun yok değil mi? Ne başka adamın adını sormanı biliyor Böyle bir şey değil değil mi? Sosyososiyenler bunu bana gelmiyor. Ana Hüsnü'nün öncünü dörtte yönün içine kez resimini mi? gitmeyi de yansıdık. Mesela geçmiş ümmetlerde Ramazan'ın ilk arzı öğrendiğinde Ramazan ayı boyunca, evlenen insanla, hanımının yatağına girmesi de yasak, orucun adabına. Aslında <gülüyor> Allah'a harcayacağını, müminlerin buna dayanamayacağını ve taşıyamayacağını görmesi hasebiyle onlara rahmet etti de cezaları bunu serbest tutar. İttikaf bu da yasaktı kardeşlerim. bu içimizde şıkkı. Anlatabildim mi? Mescitte yatıp, mescitte kalkıyorsunuz. ki şeyler bilen görülüyoruz. İşte Allah Resulü'nün sıratı basını için bir son 10 gününde kumut yapmayı sünnet haline getirmiştir. Ramazanın son 10 gününde bir kere kumut yapmak sünnet. Bunu da yakaladık mı? Bunu da Tamam. Evet. Evet. da Mesela Ayşe annemizin hatta ben hiç İbn-i Meryem, Enes'in yapmak ilgâttır dedenin sende müslümde olsun. Niktir? İstâdılık. Kulut, sebebe günahıyım. Kulut, bir sedebe günahı yapılır. Mesela bazı mezhepler gibi litre kılarken ikinci rekattan kalkınca üçe Fatiha ve zannı sonradan sonra Allah-u Ekber diye tekrar önlerine dağlamaları veya bir şeyler demeleri var. İnanın Kur'an ve Sünnet'te ben bunu bu şekilde yapıldığına dair hiçbir ifade bir plan var yazsın ve amir yokuna alsın bir şey buldum diye bir Ben bilmiyorum. Nereden çıktı, kim çıkardı bilmiyorum. Ama ben çıkardım. Fakat Allah aracılığıyla insanlar için sınavın uygulanmasına baktığınızda hiç de böyle bir şey Yok Muhtemel olan var diye düşünürsünüz. Evet, bu şekilde bir tutkunarda varsa. Bir bilgiyle, bir de kılsın, selam demiş gözüne. Hanım isimleri. Selam nasıl? Bir ortak kısım. Eğer selamda üç kılacaksam, açarız da bunun detayına patırırız. Sonra selam verirsin. Hiç önemsinamaz sayılıyorlar dedi. Hayır ana fikir. Bunu yapmak istiyorsan önce Ramazan öyle biter, açar, Rabbinden dileğini söz diyenler. Ha edecek, de, edecekse, Rabbani, Rabbani, kaştık, sonra açar, yapar, Allah'a söz besiride tamam faklı mı annem dedi şu an yönlendireceğiz fakat prepare edince bir daha çıkarız tamam azdı tasını işini tamamdır istersen beni affet çamal ama yanma şakırlanmıyorsa ben e, İslam var olsa alakalı bir sohbet koydum. O ben sana moduna dön atayım. E, bunu durarsan burada kökünle alakalı evet, ister dinle ister indir buradan direkt bunu dinleyebilirsin ee, inşallah hayra vesile olur ama boğazı temiz dilim güçlü ben anlatabilirim diyen bir kardeş varsa buyursun ama ben bu meseleyi Geniş ele almasam e, hakikaten çok rahatsız olurum. Mesela bak kardeş bir vitir meselesini sordu. Ben vitri şöyle şöyle demeyi kendime yakıştıramam. Bildiğim neyse bunu anlatmak zorundayım. Anlatabildim mi? Anlatmak zorundayım. E, karşıdakinin hangi seviye doğru sorusun? ben anlayışına hitap etmeliyim. Şunu da biliyorum, şunu da biliyorum değil anlayıp adına bakmak zorundayım. Eğer bunu yapamazsan, e, hakikaten cevap vermenin bir anlamı olmaz. E, soruyu okuyordum mesela. amin amin amin <gülüyor> ee, kısmen mazeret kısmen mazeret değil tabi Ali kardeşim tabi ciğerleri kokutma hadi bakalım <gülüyor> Mutsade, Ben bende herkes ok şu an Herkes o. Tabi müsaade Allah'tan. Aleykümselam selam ve rahmetullahi ve Hemen çık konuşmaya başlarsam gene kalacağım bak. Şimdi Ayşe devamlı bir çocuk geliyor. Bir şeyler soruyor. Müminlerin annesi diyor ki, ey delikanlı diyor sen dünkü öğrendiklerinden amel ettin mi diyor Hayırdır. diyor ne hakkında akıpçeti çoğaltıyorsun diyor bakın bu da bir bab veyahut birisi geliyor benim kafam çok kalındır bana bir şeyler öğret de namazı öyle kılayım diyor. Hiçbir şey almıyor diyor. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber de bu sana yeter diyor. Hakikaten kardeşlerim bizler hiçbir zaman cahil kalmayı arzulamayız. Kadınımız olsun, erkeğimiz olsun Yeni doğan bir çocuğumuz için biraz böyle sağını solunu ayır dedi. Hiç kimse kendi cinsinden, kendi akranından, altta kalmayı, aşağıda kalmayı arzulamaz ve istemez. Hiç kimse ama. Anlatabildim mi? Ama şu şey var ya, artık ona atalım suçu da biraz kendimizi alalım. Şu şeytan var ya, insanı ama dünya meşgalesi ama bulunduğun ortamdaki bazı tehlikelere diyeyim birçok şey sebep göstererek güya insanı cahil kalmaya iter bakın ama güya din konusunda kendini cahil görme çabasında olan bu kardeşlere bakalım hiç de başka meselelerde cahil kalmadığını görürsünüz aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor öyle bir zaman gelecek ki insanlar diyor bir sosamdan kaç gram yağ çıkacak hesabını bilecekler diyor ama dinler ihmal edecekler diyor dinlerini ihmal edeceklerdir. Allah bizi onlardan kılmasın. Ben buna cehalet, mazeret olur mu, olmaz mı babıyla bakmıyorum. Böyle bakarsam e, bu sefer davetten çok ithama gidiyor. Değil. Bırakalım. Dua edelim hayır konuşalım ve hidayet Allah'ın kim bilir değil mi? neler getirir Kimin rahmet olan yağmur, kimin azap olmuştur ben bu baktan bakmayın kendimi daha hayırlı görüyorum İnşallah hayır olur <gülüyor> ama şuna kalbimle tamamen kanaat ediyorum ki hiçbir insan hiçbir insan kendi akranından, kendi cinsinden yani hiçbir şeyin altında kalmayı arzulamaz. Ama giyimde, ama konuşmada, hal, hal ve harekette yani muhakkak bir şeyler yapma yoluna gider. Allah bizi hayırda yarıştırsın. Hayırı işlemekte yüksünmeyi bizlere vermesin. Biz hayır işlediğimiz müddetler geççe Allah bize sevap vermekten usanmaz kardeşlerim. Önce bunu anlayalım. Ve biz mis toplanıp bir şey istesek, bu Allah'ın mülkünden hiçbir şey eksiltmediği gibi onun bizim ibadetimize de ihtiyacı yok. Bunu da güzel yakalamamız gerekir. Ben sana şunu yaptım da sen bana bunu ver. Hiç kimse Allah'ı da minnet altına sokamaz. Ama severek isteyerek ihlasla yapıldığında bakın neler olur neler neler olur neler yani duyguların bile nasıl değiştiğini nasıl ortamların oluştuğunu siz bile şaşırırsınız okurun Murelli beşi. eğer siz iman eder salih amel işlerseniz bakın dikkat edin ha, ayetin gerisini Allah sizin korkunuzu türür, yer yüzüne emniyet verir diyor. Neyimiz gidip neyimiz geliyormuş? Senin sadece yaptığın iman, şirksiz iman ve şirksiz bir amel neler kazandırıyor. Ve Allah diyor geçmiş ümmetlere nasıl yer yüzünün hakimiyetini verdiyse size de vaat ediyor diyor. Ama iki şartı var. Birincisi şirksiz bir iman. İkincisi de neymiş? Şirksiz bir amel. E bizim yaratılış gayemiz zaten kulluk değil mi kardeşlerim? Cahilin kulluğunun neye nasıl olduğunu anlamak çok basit. Ama alimin köylem. Allah cehaletimizi gidersin karanlıkları kaldırsın. İndirmiş olduğu vahiy bizlerin bizleri nurlandırsın kardeşlerim. Benim diyeceğim dımla inşallah. Başka söz varsa buyurun. Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket. Onlara soru sormuştum. Bu kaybettin mi? biri öpüzerdi hıh o kum saati miydi çok kaşındı bir yerde hatta en son bana kafir dedi yakalarsanız dedirttirdim ama ne dersin ben de böyle kabul ediyorum malum yani ne malum ben tekfirci değilim dedi ya senin bana gavur deyip dememen ben hiç alakadar etmeyin neyse ne Sen onu söyle dedi malum dedi en son gavur etti Evet, ona ben bir tıhra anlatmıştım hatırlıyor musunuz babayla noğul bir gün çatıda yatıyorlarmış yaz günü sıcak bizim Konya tarafında hala dam evleri vardır böyle sıcak oldu mu damda yatarlar gerçi şimdi çelik kaplı evde de yatsan hırsızlar düşünüp evde istediğini yapıp cirit atıp gidiyorlar benim kapının önünde 3 tane kötü sandalyeyi buraya götürmüşler ha. Bir gürültü olduydı 2 buçukta. Şöyle yaktım, şöyle baktım, hiçbir şey yok. Allah'tan ki bakmışım. Burada <gülüyor> kapının önünde ne var hepsi gidiyormuş. 3 tane sandalyeyi götürmüşler ha. Düşünün yani. Ona dahi gözünü dikmiştir. Damda yatsak herhalde bizi de götürürler. Gerçi 3-4 kişi anca götürür de. <gülüyor> Hayırlısı. Babayla ne Hem de yeterli. Derken Babasını ay kututluyor. Oğlum diyor. Ay ne kadar güzel değil mi? Diyor. Çocuk bakıyor. <gülüyor> evet baba diyor. Şu da güzel, bu da güzel diyor. Babası bakıyor. Oğlum, ah bir tane diyor. Çocuk diyor ki oğlum baba ay iki tane bak orada da var burada da var adam gecenin bir vakti çocuğuna bakıyor bakıyor daha önce hiç kendisiyle böyle alayvari konuşmamış yalanı da yakalamamış yavrum diyor şu gözünün birini kapat da bir bak bakayım çocuk bakıyor aa diyor baba ay bir tane e tabi oğlum ay bir tane diyorsun çocuğa diyor şu gözünü kapat da bak çocuk o gül gözünü kapatıyor bakıyor o diyor ayı iki tane e tabi oğlum ayı iki tane diyor sen şaşı gözden bakarsan ayı iki görürsün diyor onun için Musa doğru yat tanımda <gülüyor> yat bir tane vakit var altıda girer altıda kalkarsan zannedersem Şahin'e devam ediyor İnşallah kaçırmazsın ama inan, itiraf edeyim. Mesela ben gece üçlü de yatsam. Ya Rabbi, ben aciz bir kulum. Sense benim Rabbimsin. Beni sana hayır işlemekten mahrum etme. Beni farzlardan ihmal etme. Bunları hakkıyla yerine getirenlerden eyle diyorum. İnan samimiyetle söylüyorum yani sabah namazına bir saat önce yatsam dahi saat gibi kalkarım. Dua et yat inşallah. Aynen öyle. Hakikaten de kolay kolay da kaçırmayın. Allah hamdolsun. Rabbim hayırlısını versin. İnşallah. Ben herhalde bunu anlatacaktım gecesi geç olunca öyle oluyor herhalde. Rabbim bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Hakikaten ilim elde edilir. Hakikaten ilim elde edilir. İlim öğrenmek zor değil. Okumak da zor değil. Anlamak da zor değil kardeşlerim. Ama niyet talip olduğumuzu önce bir önce bunu bir anlayalım talip olduğumuzu idrak edersek gerisi gelir hakikaten gelir ama neye talip olduğumuzu idrak edemezsek neyi öğrendiğimizi de idrak edemeyiz neyi anlattığımızı da idrak edemeyiz çok sevdiğim bir genç Allah rahmet etsin. Babası çok hayırlı birisiydi. Ölürken ölüm döşeğinde beni çağırdı. Çıktım yanına. Altı kızı son bu oğlu vardı. Hüseyin dedi. Bu çocuğum sana emanet. Allah rızası için bunu eğit. Allah yoluna sevk et dedi. Tamam Aziz abi dedim. Nasihatımı tuttuğum müddetçe ederim. Tutmasa da yine de ederim dedi. Gücüm nispetinde yapar. O çocuk askere gidene kadar hakikaten nasihati tuttu. Çok hayırlı bir çocuktu. Askerde ne olduysa başına daş mı düştü derler. Yani elbiseyi çıkarıp geldiği gibi her şeyi oraya çıkardı geldi. E her ne kadar hani çoban kava çaldı mı koyun kafayı eğer yayılır dinle. Dinliyor o kadar. Ha koyun dersin ot yeriyor ot yiyor şüt veriyor. Bunda şüt de yok, ot da yok. O vaziyette. Bu çocuk tuttu. Evleniyordu. Düğünle davet etti. Benim pek düğünlere gittiğim görülmez. Sadece Allah'ın emrini dileyip de Allah'ın emri gereğince hareket eden düğünlere giderim. Diğerlerine gitmem. Kesinlikle gitmem. Babamın ne olsa gitmem. <gülüyor> babasının vasiyet üzerine çok ısrar etti düğünüm diye çocuk gittim. İnanın kardeşler hala bakın Cemal Addin'in e, salonda konuştuğu düğün de değil mi Mahmut? Ebu Said'den geldiğimizde tamam <gülüyor> tamam bildim tamam zor sattıydım ha çünkü salonlarda konuşmaktan nefret ediyorum Cemalettin'e satana kadar aklan karayı seçtiydim hoca hadüseyin, hadüseyin, hadi Hüseyin en son onu buldum da elhamdülillah dedim. hakkım <gülüyor> helal et inanın düğün olduğu bahçeye çıktım İşki masaları kurulmuş herkes içiyor sas takımını tutmuşlar. Adam çalıyor dangır dangır. Aleyküm selam hoş geldin sevgiler oğlum. Ya uykusu tutmayan geliyor herhalde. Öyle mi? Ben tam bahçeye adımı attım. Sanki birisi böyle noktaya basmış gibi çalgı tak diye sustu. Ya benim kızımın düğünü tam sünnet uygundu misafiriz. Vallahi ne bir bidata kaçtın, ne bir israfa gittin. Tam Resulullah'ın yapmış olduğu dün aynısını yaptım. Allah'ım olsun. İnşallah. Ben şimdi düğün şehrine gidince bahçeye, damat, koşlar gibi süslenmiş, yanında Sadış dediği koç gibi süslenmiş, kırmızı şeritleri dağıtmış Hemen karşılamaya geldi hoş geldiniz Sein abi, elim öpmeye falan aldı. Köksalım dedim. Davet ettin, geldim. Herkes dinliyor ama gelmesem niye gelmedi diyeceksiniz. Geldim, Allah'ın emrini talep edip. Allah'ın helal kıldığı bir işi yapıyorsunuz ama haram bulaştırmışsınız. Allah mübarek etsin diyemiyorum dedim. Ağırlık kıldısın desem onu da diyecek bir dilim yok dedim. Sırf davete icabet için geldim dedim. Ama görüyorum ki hiç de aranızda Allah yok. Allah'ın emirleri de yok. Vallahi bu topluluk dedim benim düğünüme gelse sen bunu kırılmaz bir sopa alır. Eşek sudan gelinceye kadar bunların hepsini düver Ama sen bunları tutmuş Allah'ın haramlarını ikram ediyorsun. Sadece davet icabet için geldim ve bunu da yerine getirdim ama hayırlı olsun demiyorum. Allah mübarek kısım bunu da diyemiyorum. Selamun Aleyküm desem herhalde selam alacak benden başka kimse yok burada e çektim evime geldim şimdi <gülüyor> herkes düğün daveti gönderiyor yolda görüşüyoruz mesela komşularla falan ya niye gönderdin diyor ya diyor adet yerine bulsun peki gelmeyince kışmayacak mı yok ya diyor çok sana e yaptığını diyor bütün muhne biliyor diyor Aynen böyle vallahi onun için Allah yardımcımız olsun. Hakikaten helalla haramı, Allah razı olsun kardeşimizin de sohbeti bu yönlüydü. Ee, helalla haram bilinmiyormuş gibi birbirine karıştırılmış. Hayır kardeşlerim biliniyor. Biliniyor. Çünkü iman her zaman imtihanı gündeme getirir bu kadar haramda insanların yarışması bilmediğinden değil imtihanı kaybettiklerinden i̇bn Kesir'i okurken zannedersem bir misal verdiydim hatırlar mısınız bilmiyorum bir arkadaş böyle girdi çağdaşız falan diye hemen bir laf atmıştı ben de dedim ki çağdaşlığın adı ahlaksızlıksa namussuzluksa terbiyesizlikse yani bunun neresi çağdaşlık deyince arkadaş çok kızdı. Beni gericilikten suçlanmıştı. Mesela dedim şimdi evine gitsen eşinin yatağında birini görsen ne yapar? Takır takır vururum dedi. Aynen bunu dedi. Peki dedim baldızının düğünü var. Gittin orkestra kurulmuş salanda zilliler yerini almış bangır bangır bir şeyler çalıyorlar çocuğun biraz laf etse basarsın tokadı orada kulakların sağır olana kadar bir şeyler hiç alsa hoşuna giderdi dahası karını kuaföre götürürsün tatlarını gösteren elbiselere giydirirsin ya benim hanımı ne kadar cici, herkes baksın diye güzel güzel kokular sürdürüyorsun. Buraya kadın sokarsın. Hatta birisi yerine göre dans etmek istese memnun olursun. Halay çekse yabancı bir erkeğin yanında adam ya damardan girdin hocam diyor şimdi diyor. E, niye orada vurmuyor? Orada vurmaz. Niye? Adet, Töre. Gördünüz mü haramın adı ne olmuş? Peki o halay çeken veya dans eden adamı evinde karısının yanında öyle görse, vurmaz mı? Vurur vurmaz mı? Soruyor musunuz? Allah imandan ayırmasın kardeşler. Allah imandan ayırmasın. Şeytan hiçbir zaman gel günah işle demez. Çok dikkat edelim. Bu yolları güzel yakalayalım. Allah vücudunuza afiyet versin. Gönlünüze güzellik versin. Korkan kalp ihsan etsin. Ne diyeyim başka? Allah Azze ve Celle Resullerinin istediği hayrı hepimize etsin. İnşallah sana. Seninki de güzeldi Mahmut. Ama hakikaten kafam çok şişmişti onu diyeyim ben. <gülüyor> çok gürültü vardı. Hayırlısı inşallah. Ben müsaade isteyip hemen kaçacağım inşallah. Yoksa boğazım şişecek. Artık bir hafta dilim şişer konuşmazsam ben eminim. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.